Modern, sabahlar. Modern, sabahlar. Modern sabahlar. Günaydın Suudi Arabistan, günaydın İran Dün geceden beri artık dünyaya entegre bir ülkeyiz bizde internet konusunda Onun coşkusunu sizde göremiyorum unuttum. Kuzey Kore. Ye... Ben ne zaman Barsın. Kuzey Kore'yi Hakan İmashu diyoruz onlara da Kuzey Kore'de, Kuzey Kore'de hoş Kore'de bir selam için. oldu Yabancıları da selamladı Kuzey Kore'yi Çin'e de bari var çünkü Kuzey Kore'de Yabancı benim... turist, turist olarak gitmiş olan. Ne oldu şimdi tam olarak? En Dünyaya da. entegre olduk şu andan itibaren. Benim de tam yeni telefona geçtiğin süreçte bunun da zamanlaması. Bravo. Keşke sen doğru. internet paketini küçük alsaydın. <gülüyor> en küçüğünden aldın. ki diye şey yapardın <gülüyor> interneti. <gülüyor> Ay çok hoş artık. Neler yapalım. oldu? Sayayım mı? Say bakalım. Bir. Anahtar kelimelerle uygunsuz içerik belirlerim sayfa kaldırılabilecek. Peki San bu, buna sansür diyen... Herhalde saçmalıyor. Aramızdan Baştan bazı herhalde. kelimelerle girecekler. Yani bu, bu sabahtan itibaren mi şey olacak o? Tabii evet hemen. Geçiyoruz. Hemen geçiyoruz. Ondan Anahtar sonra... kelimeler ne? O tiptekilerin kendi Tabii, o dünya görüşüne göre. Uygun, şeyler. Uygunsuz içerik ne diye soracaktın herhalde. Anahtar kelime olarak belirlenecek. Yani onlar e, bir liste halinde var zaten o şeyde. Hı hı. İkinci tekmecede duruyor bildiğim kadarıyla. E, ondan sonra yer sağlayıcı yurt dışındaysa bile erişim. Ne olabilecek? Kesilebilecek. Engellenebilecek. Engellenebilecek. Kesilme, sansür. Engelleme, Hıme, demokratik. E, DNS ayarlarını değiştirerek bir siteye ne yapılamayacak? Ulaşılmayacak. Işılamayacak. DNS ayarlarını değiştirmeye kalkan ve bunu aklından geçirenlere bir müdahale yok mu? Dürtme var. Yani çünkü sonuçta Pop. DNS ayarlarını... E, efendim, doğru düzgün sitelere girecek, yasada işi işler yapmayacak adam. Neden DNS ayarını değiştirsin? Sen yani DNS ayarını değiştireni de hemen götürsen... Çünkü zaten... Ee, doğru Bilgisayar düzgün sitelerin yapıştı. girişinde lütfen bilgisayarlarınızın DNS ayarlarıyla oynamayın, oynamayın yazar. Hakimler 24 saat içerisinde e, kararı <gülüyor> alabilecekler. Ama hakimlere Sağ... gerek yok neyse ki 4 saat içinde. 4 saate kalmadan daha doğrusu. Hayır hakimlere, hakimlere de var. O da verildi onu görmezden Hı. gelme. E, zararlı içerik çıkarılmazsa günlük olarak e, 1000 liraya kadar para cezası ne yapılabilecek. Ne yapılabilecek? Kiseyle bilecek. Biz de adapte olmaya çalışıyoruz. Ne yapalım yani? yani? Tip başkanına internet sitesi erişim engellemesi yetkisi ne yapılacak? Verile Verilecek. Lecek. <gülüyor> Bravo. Bunların hepsi ne adı altında geçiyor? Demokrasi. Demokrasi özgürlükler. Ee, dur, Bu, yeni yeni Türkiye, Türkiye. İnternet ne oldu? Düzen. Lendi. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Ondan sonra birliğe gönderilecek. Birlik derken tip e, gönderilecek. O erişimin engellenmesi kararı 4 saat içinde... Ee, ne yapılmak zorunda? En az o, 4 saat içinde uygulanmak zorunda. Uygulanmak zorunda. zorunda. Ee, bilgisayar ve akıllı telefonlardan internete bağlanan 34 milyon kullanıcı tek tek ne yapılacak? Hapse gönderilecek. <gülüyor> yok. Henüz o kadar Stadyonlarda düzenleme. Stadyonlarda toplanacak. O kadar düzenleme yok. Şey alınacak. Şey tek tek e, ne yapılacak? Tek tek fişlenecek. fişlenecek. Bravo. Ee, i̇nternetteki içerikler e, sayfa bazında da ne yapılabilecek? Hani öyle sayfa sayfa olmuyor bazen mesela ana sayfa şey oluyor sayfalar gitmiyor. Bu sefer ne olacak içerikler sayfa bazında da engellenecek. E ondan sonra e erişim sağlayıcı firmalar kullanıcıların hangi sitelere girdiğini kaydedip 2 yıl boyunca ne yapabilecek? fişlerini saklayacak. Oh, oh. Bravo ya valla hepsine hakimsiniz ha. Biz zanneme... takip ediyoruz. Biz takip galiba. Ediyoruz. Evet yani biz okuduk Çin'de nasıl oluyor falan diye, Kore'de nasıl oluyor diye Kuzey Kore'de. Yani okusunda. şu anda tipin kontrolünde her şey. Her şey tipin kontrolünde. Bundan sonra e... bir şey yazdın internet sayfana koydun. Orada tabii hemen uyanık olmaları lazım şey olarak. Hiç böyle bir birini şikayet etmesine de gerekiyor Gece boyunca devamlı orada tabii. bir takım insanlar anahtar kelimelerle araştır. Ana bu bana biraz ters diyerek onu yasaklayacak. Sonra sen mahkemeye başvurup belki Onu açtırmaya, açtırmaya çalış. çalışacaksın. Falan. Tabii evet. O Kapan, telefon bağlatırken PTT'ye gidip açtırmaya çalışıyorsun. Aynı o şekilde internetin de açılacak. İnternetin biraz kesildi. Parasını mı ödemedin? Hayır, ondan değil. Hiç alakası yok. Alakasız yerlere girersen internetin ne olabilir? Kesilebilir. Bilir. Hayatımı böyle konuşarak geçireceğim galiba Oktay. <gülüyor> Yani bundan sonra e, tip başkanı mesela monarşiye bize eğiliyoruz ya. Hı -hı. Yani Hı -hı. Monarşi de sonra, bize eğildiği için ama. Kraliçe kadar e, ne yapabilecek tip başkanına? Değer verilecek. Verilecek programımızda onu da Ege sen hemen söyleyeyim. çıkmışsın Rüthi. Sanal imparator. süper. Hakikaten kim tip başkanımız? Tip Bu, başkanı bi, bilgi bilmiyoruz. teknolojileri hemen. konusunda yetkin bir isim. Hemen, hemen tanıyalım Kendisi bakalım. tanıyalım. Özgeçmişiyle beraber lütfen. Hemen tanıyalım parantez içi parantez dışı bütün her şeyi verelim. Çünkü her şeyi torunumu torbasını her şeyi biliyoruz. Biz şimdi bunları de konuşabiliyoruz ama e, internette yazamama durumumuz var herhalde değil mi? Tabii internette. Çünkü bir şekilde eski tip medya daha mı özgür oldu. Hep internet özgürleştirecek fikri falan diyorduk. Alakası yok çocuğum. Alakası gazeteler alakası yok. mesela gazeteler. Değil Gazete. Mi? Çünkü gazeteyi toplayamıyor tip. Evet doğru. Gazetenin bayiden oldu. toplanması falan. Çünkü, zaten 12 Eylül'de oluyordu o tip şeyler de. Onda da mahkeme e, kararı falan gerekiyor. O, şey. Gerek yok onlara. Şimdi ne yapıyor? Çıkış kaynağında Pınar'ın başını tuttu muydu? Bir musluğu koymasına bakar. Kapatıverdi mi de. Hinci. Yani bu hakikaten teknolojinin ilerlemesi, sansürün hızlanmasını sağladı. Bu da gerçekten de evet. e, ne kadar ilerlediğimizi, İlk daha okul... ne kadar da ilerleyeceğimizi gösteriyor. İlkokullarda şey yapıyorlar mı? Böyle teknolojinin gelişimi keyif. Köy yaşantısı, kent yaşantısı ee, hani böyle ne ekipleri olur Ege? Ee, tartışma. Münazara. Ha, münazara. Münazara ekipleri bunu da e, tartışma konusu olarak alsınlar. Ne yapsınlar işte teknolojinin ilerlemesi e, daha çok özgürleştirdi bizi bu konuyla ilgili neler neler yazılacak şimdi? Neymiş tip başkanı tip, Oktay? Tip, tip, tipin sayfasına girdim. Tipin sayfası kapatılmış. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın sayfasına girdim. Orada sıkça sorulan sorulara baktım. Kim tip başka Öyle bir soru yok. 14 soru var. Onları mı sorabiliyoruz? Görevleri Çok güzel, Bizim yerimize de, böyle sorulması var. da harika bir şey. Çünkü bazı sorular bizim de aklımıza gelmiyordu. 14 soruyu neleri sorup Saçma sapan sorular sormamızı istememişler bak. Ya hazır var yaşında? zaten. Sen öyle bir şey yapmana gerek yok. İşte onu diyorum. Hazır sorular var. Hepsi var. Gereksiz sorularla uğraşmıyorlar. Onu şimdi şey yapamadık. yani şey sormamışlar değil mi? Benzer yasalar dünyada hangi ülkelerde var diye. Orada mesela o sayfada yoksa onun şeyi. Kore'yi söyleyebiliriz. Çin'i söyleyebiliriz. Ondan sonra Suudi Arabistan ve İran'da da söyleyebiliriz. Yok o, o soru yok. O soru yok. Telekomünikasyon iletişim başkanının görevleri nelerdir? Diye bir şey var. Ee, Ama o, bunlar bunlar kelimelerle ne olur ne olmaz diye interneti aramak. Telekomünikasyon başkanının yok, ilk daha, terimi o. O güncellenmemiş. Çünkü herhalde bir yerlerden onay mı bekleniyor? Ne oluyor? O, şey olmadan önce. Tabii doğru. Çünkü bu sefer kendi, sayf kendi sayfasını da yasaklamak Bunun zorunda kalın, bu da, Yani Buna biz ne diyoruz? E o Paradox. zaman biz yeni, yeni anahtar kelimeler mi bulacağız? Biz neyi bulacağız? Yeni anahtar, anahtar kelimeler. Anahtar. <gülüyor> tamam. Buldu. Buldu. <gülüyor> buldu bir tane. Yeni anahtar kelimemizi buldun. Demek Türkiye zaten bir semboller, şifreler <gülüyor> yani. cenneti olan ülkemiz yeni yeni kelimeleri öğreneceğiz yani. Ben mesela şu anda hala güncel bilmediğim kelimeler var benim. Mesela büf diye bir şey var. Ne nereden çıktığını bilmiyorum. mü? <gülüyor> bir telefon bağlantısına istinaden çıktı galiba. Bıdım, ee, bıdım, bildim bidim bidim mi senin dedi Vallahi onu bilmiyorum. Yani şeyi e, ananası, tuzluğu falan en son Vallahi şey bak yaptık. ben de benim de aklımdan geçti. Bir yerde ben de duydum büf diye de. Büf, Uykumun arasında mı duydum? Ne ara duydum Enişten hangi, bana büf mü dedi? Hangi şeyde <gülüyor> bağlantıda var? Çünkü yani iki kanaldan şeyler yağıyor internete bir taraftan da o iyi oldum yani benim geçen ay telefonumun internet paket limiti ayın ortasında bitti biliyorsunuz sizde böyle bir resalet şarkıyla efendim hani böyle telefonumu çıkarıp youtube'da şarkı açıp böyle şey, arabanın kenarında oturan bir adam değilim normal işte böyle bir twitter'a falan giren bir adamdım ama habire bir telefon yüklemesi şu bu falan derken paketim bitti tüketici bunlar rahatsız ki bu konuda da bir şey yapamazsın. O zaman ha, büf, ne büf diyebilirsin o zaman sen. Çünkü ıı, üzüntü şey yapan ıı, kelimeymiş. Kelime de değil de ne? Efekt. Büf efekt. mü? Büf. Büf. Büf. Yani Büf. Yani püf değil. Ha. Püf sıkıntı. Büf, Büf. üzüntüyle karışık. Üzüntüden sıkıntı. doğan sıkıntı. sıkıntı. Cemalettin Üzüntü Bey. yatağında sıkıntı. Cemalettin Çelik'te yeni tip başkanımız. Yeni tip başkanımız Cemalettin. Hayırlı olsun Cemalettin. Cemal yeni görevinde başarılar duyduk. Türkiye'yi özgürlüğe yavruş. koşa koşa götüreceğine inanıyoruz Cemalettin Bey'in. Önümüzdeki dönemde yeni yasamızla birlikte. Helal olsun. İşte Türkiye. Teşekkürler Büyük Usta. Valla hepsini söyledim bize bir şey kaldı. Sen ya yani, ol, uyanık olacaksınız. Uyanık sen sabah hazırlamışsın. Ya ben de şey, diyorum o ya, kağıt ya, parçası ben, neydi? Oradan, oradan ben de bir şey olur ben size orada. şey Ben yapıyorum. geldim mutfakta da böyle bir elinde ezber yapıyordu. Ne yapıyorsun dedim hemen arka cebine şey, yok ya bir şey yok, kahve <Gülüyor> kahve içer falan deyip benim şey yaptı. Çok dağıttı. ayıp çok ayıp. Çok ayıp. Hiç yakışmadı. Ee, Ege'ye yakışmadı. Ama olsun bize de fırsatlar doğacak. Ben sizin bu yaptığınızda yeni Türkiye'ye yakışmadı. Teşekkürler Büyük Usta. Bence şey hiç bu Adam şeye girmem abi. Bir buçuk TL farkla büyük seçim alır mısınız? Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Evet. Buyurun efendim. Öksürük saatimiz evet, olduğu öksürük için saati sonuna geldi. kadar kullandık hakkımızı. Buyurun. Ee, yalın ayak evlenecekler var madem ülkemiz böyle de hazır internetten gazetelere de bir Yalın ayak evlenmek 2014 yılında haber olmasın artık? Ama galiba yaşlı oldukları için yani belli yaşın üstünde oldukları için en azından bir tanesi. Korkut Kim diyecek bir olacak? siyatik riskine rağmen bunu yapacaklar mı? Demek ki birbirini gerçekten çok seviyorlar. Ee, sevgili Johnny Depp parantez içi hiç belirtilmemiş ama ha, var. E, parantez içi elle sevgili Johnny Depp de. Sevgilisi sevgili Amber Hart. Ya da Hert, ya da Hert e, parantez içinde 27 iki hafta önce nişanlanmışlardı. E, en sonunda 14 yıllık eşi Vanessa Paradis'ten ayrıldıktan ...Paradi pardon Paradis yazılır Paradi okunur. E, en son iki hafta sonra evleniyorlar. Parodi iki hafta sonra Bahamalardaki ada da kendi adasında tabii o da pek Hı -hı. masraf olmayacak o konuda. Öyle mi? Ha, Johnny Depp'in kendi bizim ada da evleniriz demiş. Ay kız demiş senin adam mı var? adaya kaçalım deyince kuşadası demeyen birisi o zaman yani ne kadar güzel bir şey ya adaya kaçtık hafta sonu ee, neyse ya canım şimdi en azından Bozca'da falan filan şey yapıyor Gerçek kuşadası ya doğru söylüyorsun Yıllarca ama deyince bu... benim bildiğim kuşadasıdır yani Tabii. doğru ama sen de haklısınız İzmir'den ne hangi adaya kaçacağım İzmir'den doğru. Bozca'da gitmek ne alaka yani ee, ben yola... yani başka yerlerde İstanbul'da da hafta sonu adaya kaçacağız deyince Büyükada'nın falan akıllarına geldiğini düşünmüyorum. İyi, Herkesin iyi. hayalinde Kuşadası adası Muhakkak ki. Zaten İstanbul'da da film, şey, film festival diyor, Müzik festivali olan kaç tane ada sayabilirsiniz bana? Kuşadası kuş adası Müzik adası festivali var. dışında. Sanremo var. Sanremo var. Sanremo var. Ada değil. Hı. Ada değil o. Ondan sonra. Çeşme Paz, Yok. Çeşme. Çeşme. Çeşme. Dolucu yani. adı müzik festivali diye bir şey duydunuz mu? Yok mı? değil. Altın Olmadı. Kelebek. Mümkün değil. Ses olmaz. O da ada değil. Yani neye geliyor? zaten Liselere arası o da o gazete o gazete o ya yani. doğru sadece kuru sadece doğru, kuşakası, doğrusu, kuşakası, acı kuşakası. tarafı da kuşatması da atatik <gülüyor> <gülüyor> güzel tarafı da bu neyse çıplak ayak tek özelliği düğünümüzün tek özelliği demiş yalın ayak niye bunu bak çıplak ayakla demiyor yalın ayak Sadece yalın ayaklarımızda. Herhalde Johnny Tuttis o konuda adaya ayakkabıyla girmeyi demek yasaklamış. Demek ki temizliğini iyi yaptırıyor ya adanın. Teknelerde de böyledir değil mi? Tabi ayakkabıyla teknelerde. girmez tekneye de. Tabii canım. Teknelerde çıkartılır. E, ondan sonra bir, bir sepet vardır oraya atılır. Adanın sahibi olmak ne demek ya? Adanın her şeyinin sahibi olmak demek. İstediğini yaparsın. İstersen git yapar. adaya kabahatini yap. Başkası bir şey. Ha, i̇ster kabahatini yap işler beton döktüreceğim ben kendi buraya. Kendi kanunlarını de. da koyabilir. Evet. Adaya kendi kanunların sadece ve sadece kendi kurallarının geçerli olduğu bir adaya sahip olmak istemez misiniz? Ne demek ya Bu adaya sahip olmak? Bu reklamını yaptığınız şey hangi şirket? <gülüyor> ada satıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Size ada hayalleri satıyorum ben. Kadir Has Üniversitesi bir araştırma yaptı. 2010 yılında başlattı bu araştırmayı. Daha ya, yeni bitirdi. Daha, daha yeni o. bitirdi. 2013 yılı sonuçları açıklandı. Teşekkürler Kadir Has Üniversitesi. Ben Bin de biraz kişiyle... şaşırdım da alttan başladım. Ben de üniversiteden başlayıp inşallah çıkacağım <gülüyor> ilgili senin gibi. Bin kişiyle yüz yüze görüşmeden çıkan sonuçlar. Hep ellerimiz yer oldu. <gülüyor> Yüz yüzeyle yapılan anket değerlendirmelerine göre çok güzel anketleri değerlendirsinler. Saçma sapan onları alıyorlar, biriktiriyorlar, biriktiriyorlar atıyorlar, biriktiriyorlar, biriktiriyorlar atıyorlar, atıyorlar ve e, her şeye güven azalmış. Her Hadi şey ya, ya. ülkemizde. Mesela e, ben bakıyorum. Benim şu anda tek güvendiğim kurum var. Tip teşekkürler Büyükusta. Modern sabahlar. Peki, hatırladıysam... Ya bir şarkı dizerken kaptı ya yakaladı değil mi Vallahi çok güzel boşluğu vallahi faar sen de yani iyisi bu camiada. Keşke ben bak, bunu, hızlı bunu fark etseydim de senin ben sadece kendim sivrilmeyle uğraştım. Keşke senin de önünü kesmeyle uğraşsaydım biraz. Ya biraz şey yapacaksın Oktay sen de kurtar kendini bak. Hadi. Kurulan ol biraz gayret yeter. Ben çok yakında sizin tapelerinizi yayınlayacağım. Hazır olsun dinleyicilerimiz hazır Aa, olsun. Onun... İkinci dakikada ben anahtar kelimeden şey yaparım. Valla ben sana şöyle söyleyeyim. Bizim, Kapattırım o Bizim o karşısında. WhatsApp mesajları eğer şey olarak getirilirse, bir araya getirilirse, <gülüyor> ne olarak getirilebilir, ne olarak? Tape olarak. Herhalde. Tape olarak bir araya getirilirse harika olur. Onu çok kısa... O yüzden yani ben şimdilik e, sizin yanınızdaymış gibi duracağım. Sizin saflığınızdan yararlanacağım. Tamam. Ondan sonra tapelerimizi... Şimdi... E, Bizi yani kullanışlı, zekalı durumuna düşürüyor. Kullanışlı gerizekalı mı demişti? Kullanışlı gerizekalı mı dedi yoksa? Kullanışlı salak Kullanış mı? Kullanış. Kullanışlı manyak galiba. Öyle bir şey dedi değil bir mi? Şey kullanışlı olabilir. gerizekalı veya kullanışlı Hada manyak. Verir. Aptal manyak salak gibi bir şey galiba. Gerizekalı. Kurumlara güven kalmamış. Hangi kurumlar? Et balık kurumuna güven yok. Şapenstitüsü bugün eski itibarını arar vaziyette. Yok valla. Hıfzı saha. Hıfzı saha Bitti. keza öyle. Yani bütün bu kurumlar neden... Yani neden? Devlet suçtur. Tamamen bitti. bitti. Devlet Malzeme Ofisi bitti. Bişi. Devlet yani İstatistik Ofisi bitti. Eskiden Devlet Malzeme Ofisi'nde çalışmayan birinin bile evinde Devlet Malzeme Ofisi'nin kalemleri olurdu. Artık o yayılmıyor. Oya kalmadı valla. Türkiye'ye yayılmıyor. Maalesef. Yani Maalesef. Hep, hep, birilerine, hep birilerine gidiyor. O yüzden yolsuzluk en tepede. İşsizlik ve yolsuzluk en önemli sorun olarak, ülkenin en önemli sorunu olarak söylenmiş. Bu bin kişi e, tarafından. Ondan sonra ekonomik kriz, hayat pahalılığı, eşitsizlik. Hem, hem ekonomik kriz hem ekonomik kriz. İkisi İkisini de var. İkisinin birden yaşayınca bir ülke zaten. Ama zaten ekonomik ee, kriz yaşayacak. Ekonomik krizin ee, tetiklemesiyle ekonomik kriz oluşur. Tabii doğru. Herkes tam tersine düşünür ama öyle değildir <gülüyor> Doğru birbiri Ekonomide de bir de vice, vice dediğimiz yeni bir sistem gelmiştir. Mesela hep böyle. Bugün pek çok ekonomisi çok iyi olan ülke var ama bu kursunun ekonomisi <gülüyor> normal. <gülüyor> Tabii ki. Ondan sonra bir, bir bir dolu sorunu listelemişler ve en sonunda iki, mesela 2013 yazında çıkan protesto gösterilerinin gezi olaylarından bahsediyor. Türkiye'de siyaset yapma tarzına etkisi. Evet etkiledi %60, hayır etkilemedi %23. Hiçbir fikrim yok diyen yani, %17. Bu arkadaşları bir araya getirebilir miyiz? Peki bütün bu sorunların diyeğine. çözümünün büyük usta olduğu söylenmiş mi? Teşekkürler büyük usta. <gülüyor> tü tü tü tü. Tü tü tü tü. Kendisi yerin. İkisi de kendi sinyalini. Nereye döneceğimi şaşırdım sevgili dinleyiciler. İkisi de kendi sinyalini yaptı. Ay ben de yeni çalışıyordum Oktay. Tam özür dilerim. Tam da sinyalimin hazır değildi. O yüzden beğenmediysen lütfen eleştirilerini bana iletmeni istiyorum. Ve katılımcıların... Heh, bir, tamam. bir son şeyi de söyleyeyim. Bu kadar şikayeti ve bu kadar güven azalması sonuçlarına rağmen... Katılımcıların %67.2'si mutlu olduğunu söylemiş. Ne kadar Abi, güzel. Api diyor, api. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar Anlaşıldı efendim. Emredersiniz efendim. Tabii efendim. Tabii. Ali Fatih. Benim bir Ufak. yayınımız başladı. Ufak bir yalakalığım oldu. Kapattım. Evet. Ee, yayınımız başladı. Efendim. Fırsat eline geçtiği anda hiç şey yapmadan takır takır yapacaksın. İşte yakalanmamış o baştaki konuşmaların yani. bir şey olmuş. Yani lütfen rica Podcast ediyorum. çıkaracağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Koçoğlu e, dün bir doğum gününe katıldı. E, doğal yaşam parkı var biliyorsunuz İzmir'de. Evet. E, doğum günü kutlandı Filin. Bahadır değil fil. ama maalesef. Bahadır aramızda fil. yok artık. Fil. İzmir. İzmir'miş Filin adı. Aa çok güzel Hı -hı. ya. Ama, ama bir... eski Fil vardı Bahadır ne evet, kadar çok güzel. Evet çok güzeldi ya. Az, az lahana vermedim ben ona. Hadi ya verdin mi? Vallahi çok verdim. Ne gaz yapar ama ya lahana. Hayvana da şey. Çiğ gazı da yaman onun. Çiğ gazı da bir de oturunca o iki yaprak yemiyor biliyorsun. Oturuyor 5 tane lahana yiyor. 5 e lahana da... Apur ya çok güzel yiyordu çok Bugün sebze yiyeceğim. Diye. Eyvallah. Öyle filin açıklaması var. Bugün sebze yiyeceğim. <gülüyor> Ve ben demiş hep ödem demiş. Aslında 80 kiloym demiş. Öyle filin açıklaması var. 15 gündür şey yiyorum demiş. Form piskevit zayıflayamadım hala falan demiş. Kaç paket yiyorsunuz? 420 paket yiyorum günde demiş. E, zayıflayamazsın tabii. <gülüyor> o, o, da, o da bir değişik. 3 yaşına girmiş İzmir. Ee, İzmir Türkiye'de doğan ilk fil ne? Daha vezn ülkemizde filler ithal ediliyordu. Daha Belki öldürüp öldürüp yenisini mi istiyorduk? Yani biz öldürmüyorduk ama. Zamanlarında o Timur'un fillerinden de doğaral olmuştur bence. Ama onlar yurt dışından geliyordu gene. Ama Doğmuş zaten geldiler. Zaten hamile olsa bile gelmez değil mi? Tabii canım. Hamile Tabii, filin doğru. savaşta işi ne? Doğru. Vatandaşlık vermiş mi yani şimdi bu İzmir'e? Vatandaştı. Türkiye, Türkiye vatandaşım oluyor. Çalışma izni vardır onun büyük ihtimalle. 3 yıl, 4 yıl. 3 ayda bir çıkıyormuş. Evet. Afrika'da ailesiyle şey Ya denemiş. bak Soru şimdi demiyorum. bizim niye şeyimizde yok ya? Bu, bu fil sesi bizim... mi? Hayır ya. Bende var bunun. Hayır burada bizim çalmamız gereken tek şarkı var. Aa, Aman Hoca Kurtar bizi fillerden. O kimsenin arşivinde olmadığından o kadar ezik hissetmek. Olur mu yani. ya? Hep beraber söyleyelim mi biraz? Ben siz fil haberi varken de dipten Sen söyleyebilirim. Sen başta Fahir. Biz şarkının hemen başında gireceğiz. Tamam. <gülüyor> Başla. Oktay canım, bana göz kırptı, var. enişte bana pışt dedi. <gülüyor> enişte bana pıfft dedi. Evet. 50 bin kişi katılmış dünkü doğum günü partisine. o çok güzel. Bütün İzmir... Bir tek Fil'in haberi yok değil mi partiden? Olur mu canım? Onun da emin ol vardır. Ne oluyor bugün bu kadar kalabalık falan diye düşünmüştüm. Yazık gelmişler. Coşkulu coşkulu. Meyve vermişler dün. Ne Anladım. vermişler? Bak çünkü e. Bir öncesinde lahana hep sebze diyetiydi. Ee, şimdi ne mevsimi? Portakal. Özellikle e, vitamin açısından... Elma pomelo çok güzel meyvelerimizden bir tanesi pomeloyu soyup veriyorlar soyup da veriyorlar çünkü onun kalp bağışıklık damar her şeyi çok iyi geliyor kutlamaya annesi Begüm'le babası Buyur. Wiener'de katılmış doğru doğru bak Biz onlar verin. vardı bu yeni Begüm'le bilir. Mi? Evet şimdi Bahadır öldükten sonra iki tane Aa, aldılar yerine. Bu? Anne tarafı. Onların da çocuğu oldu demek ki. Şey asıllı. Göçmen bildiğin kadarıyla anne babası, tarafı. Babası da Afrika. Afrika asıllı. Afrika, Afrika asıllı. Anne tarafı Asya asıllı mı yoksa o da Afrika asıllı mı? Göçmen mübadele zamanında şey İzmir'e gelmiş asansör. <gülüyor> Asansöre gelmişler asansör kısmına. <gülüyor> Bu arada e, mutlu yıllar diyoruz biz de İzmir. İzmir'e hakikaten uzun uzun seneler. Fillerin ömrü uzun olur derler. Bir Adı de bu fillerin büyümesi de şey oluyor ya. Yavaş mı oluyor ne? Ben belgesellerde gördüm bu çocuk yani insan yavrusu gibi. Annesinin dizinin dibinde doluşuyor belli bir yaşa gelinceye kadar bu. Mesela o yaş dediğinde bayağı şey. Onun... 3 yaşında fil hani köpek 3 yaşında olunca dala kadar oluyor ya zaten. Fil... Hatta 6 aylıkken bir, bildiğin köpek oluyor. Hı hı. Bildiğin köpek dediğin hani şey ba... köpek boyutu. 18 yaşında geçmiş. köpekten çıkmış oluyor He. ama fil galiba belli bir yaşa kadar hala anne açısından bak ufacık <gülüyor> bir tane instagrama koyalım diyeceği bir fil. Küçük değil de yani anne amma diye yani meme emmek istediğini belirtiyor. 2 e, yıl sen ananın kanında kalan şeyden herhalde dışarıda da bir 4-5 yıl böyle evet, evet, takılacaktır valla, yani. Evet. 2 yıl mı sürüyor ya filin. Filin hamileliği biraz. Çok konuda e, hangi hayvanın ne kadar gebelik dönemi geçirdiğini biliyoruz. 2 yıl mı sürüyor gerçekten? Iki yıl sürüyor ya. Bak şu anda şelek yok der. 20 ay mı ne? Yani 20 ay. Ya o yüzden fil fil anneleri, fil annelerinin hakkı ödenmez, ödenmez diye böyle vallahi yap var. Hayvanlar alemi filanası derler. derler. Bu arada sevgililer günü yaklaşırken... E... Herkes e, önlemlerini aldı. Vatandaş da önlemlerini aldı. Sahte sevgililer piyasaya sürülüyor. Lütfen dikkat Doğru. Nasıl ki yılbaşı geldiğinde sahte biletler piyasaya sürülüyor. Ee, sevgililer... Sahte ayılar. Sahte I love you'lar. I love you'lar. I, I love you değil de I love var. A yazılan yazıyor? var. I love you diye Hı -hı. yazılıyor. Onları sahte lütfen. balonlardan Aman, aşkınızı ha. uzak tutun çiçekte bir kriz yaşanabilir 14 Şubat'a yaklaşırken. Ne don mu vurmuş? Gülde o kadar güzel geçti havalar. 5 milyon daldan fazla çiçek şu anda Kapıkule e, sınır kapısındaki ha. tırın içinde bekliyor. Çürüme tehlikesiyle karşı karşıya. Ama onlar yurt dışındaki aşıkları ilgilendiriyor. Türkiye'den yok evet, bu neyi... Antalya'dan şeye satılan çiçekler Aa, olabilir, Yurt doğru. dışına giden çiçekler. Ha, bunlar doğru. giden, çiçekler, giden çiçekler. Avrupa düşünsün. Avrupa aşıkları Bence ağlayacaklar. Ona... Aa, vallahi çok güzel oldu ama yani tabii onlar ki. Onlar yani. tabii hemen iç piyasaya ne olacak? Türkiye'de aşk patlayacak ve insanlar aşk patlayınca ne olacak? Üremeye verecek kendini. Ve nüfus Üç patlaması. 3 5 çocuğa Türkü... çıkarız. Teşekkürler büyük ustam. Bak adam ne Bine güzel. Ben giderken zaten kendi bu onun nasıl da, kendi kendi ortasında <gülüyor> orta kendisi açıyor. Vallahi, Vallahi yaptı. Vallahi yaptı, ceza yaptı. Fatih yayında iz şu anda. Buyurun efendim. E, mutluluğun sırrı bir kez daha açıklandı. <gülüyor> Amerika'da uzmanlar e, hep araştırıyorlar. Bunu bulduk. Mutluluğun formülü bu diyorlar. Bakıyorlar. Her sabahtı formül veriyorsun. Dün şampiyonluğun formülüydü. Bugün şey rakamlar. Abi buldum. böyle hayatınızı kolaylaştırmak için ben yoksa ben bana ne bana vazife ve herkes kendine vazife çıkarsın. Çok o zaman. güzel ya ben hemen dinliyorum. Aldım Allah kalemimi kağıdımı. Herkes Hayır yazıyorum mutluluğun formülü. Ben de söyleniyorum bir tarafta, bir taraftan kağıdımı hazırlıyorum aslında. Tabii ki. E şimdi dün... trafikte olanlar düşünsün. Goardia mutluluğun olanı... formülünü açıkladılar. Yazamadık bir tarafa. E hemen burada da hemen neyimiz girmesi gerekiyordu? Müzik olarak mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir bil, ben, ben, bir, bir de, de bebek. bebek. Lütfen şu arşivimizi bir güzelleştirelim. Oktay, teşekkürler Doğru, bir diyorsun, Lütfen ya, ya. Mi, Ben şunu yani... bir mutluluğun formülü diye cebime koyayım da yıkanırken <gülüyor> cebimden çıksın. <gülüyor> <gülüyor> diye bir yıkanırken sen <gülüyor> nerede çıkarıyorsun pantolon? Pantolon yıkanırken. Ha pantolon yıkanırken. Ben de sen kendini yıkanırken ki aman ha Ege ne yapıyorsun falan diye şey yapacaktım. Nereden çıkacak insanı rahatsız edici hadiseler. Amerikalı uzmanların araştırmasına göre bu en son demişler ya en son kesin yani bunu en son son araştırmamız en son son araştırmamız ve kesin demiş üç şey aramalısınız mutlulukta iki tarafta bir şey birbirinde araması gereken bir, şeyler. Bir Çekici kişilik özellikleri. Nedir bunlar? Alt başlıklar halinde sıralıyoruz. Mutluluğun alıyorum. formülü deyince ilişki ben buradan mi, anlamamız lazım? Hayır, Yoksa şimdi... mesela sıcak 50'lerde 60'larda yanan bir kombide durulan bir an olmuyor mu evde? evde. Sıcacık bir evde durmak Evde şöyle bir vermez. göz göze gelip kombinin sen dörtte yandığını zannederken aslında o sıcaklığı ikide elde etmiş olman işte formül bu. Yalıtım diyor. Yani. Yalıtım diyor. Yalıtım şart. Ki o kadar atla deve de değil o parayı da artık gözden çıkarın bir kurban olayım yapmayın ya bir ya. kışta kendini amorti eder tamam. yani ee, o zaman bir yalıtım bir yalıtım çekici kişilik özelliklerine bir yalıtım iki başka nedir saçlar saçlar güzel bir saç güzel bir saç kendi insan mesela hayır onda ayrı bir havası, ayrı havası yani var yani o zaman ne diyelim? kafa tasarımı saçlı saçsız birler nasıl ki e, kuaför yerine hair design veya hair design değil mi? Dizayner çok fek, çok pek fazla fark var aslında. Danç arasında, dançına kadar o, gider. Gider. Evet. Kafa tasarımı. Yani burada kafa tasçılık yapmıyoruz. Evet. Kafa tasarımcılık yapıyoruz. Thank demiş, you, thank demiş. you, Big Chef. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ee, şimdi çekici kişilik, kişilik özelliklerini bir iki tane daha yazın. Bunlar herkes kendine Yazıyoruz. göre. Bir yalıtım Yazıyoruz. yazdım. Bir kafa yalıtım, kafa tasarımı. Uygunluk. Uygunluk. Uygunluk. <gülüyor> ne uygunluk? Genel uygunluk. Şapka mesela. Şapka yani... kafaya uygun değilse karşılıklı. Yok bu genel mi? uygunluk. Ya sadece kafa diye düşünme. Nasıl? Burada genel uygunluk. Ben bir şey fark ettim. Ee, şimdi insanlara telefon ettiğimde gün içinde bir şeyler uzun da konuşacaksam. Müsait misin demeyi adet edindim. Nezakete. Ne kadar güzel. Ve bu müsait misin sorusuna sadece tek bir sefer müsaitim diyenle karşılaşmadım. Hep müsaitim müsaitim dönüyor. Ha, yani anlamadıysan bir sefer mi Müsait misin? Müsaitim müsaitim. Müsaitim müsaitim. Orada tabii tabii anlamında Sarp da kullanılıyor. Abi, da. Hiç sahibiz tek sahibiz. müsaitim kullanan yok. Yani Siz de bir deney Seni sanıyorsa aradığın kişi müsaitim der. Şey tanımıyorsa. Bir de zor kelime ya müsaitim. iki evet, kere söylemek onu, ayrıca Belki şey. ilkini becerince abi, onun havasıyla ikinci defa mı söylüyorum Ben bu tip gelmeden önce bir şeyini dinlemiştim. Bacım müsaitim nasıl koklayın Çok güzel bir şey vardı onun ya. Antepli biri arıyorlar böyle şeyden arıyorlar bir firmadan müsait öyle bir kelimedir ya işte. Müsait olma çok hakikaten bir adam sevgilisini arıyor. Tatlı müsait misin? Müsaitim müsaitim deyince mutluluk geliyor. Mutluluk geliyor. Yani şimdi din de sonra arasın olur mu dediğinde hüzün. Ama Egeciğim sen hep tanıdıklarını arıyorsun değil mi? Saçma sapan numara Yo bazen arıyorum. gece vakti bir telefon çeviriyorum. Orada <gülüyor> kadın sesi çıkarsa mesela müsait onunla misin konuşuyorum diyorsun. biraz o mesela eğer seni tanımıyorsa ve müsaitse müsaitim der müsaitim ama, değilim yerine de mesela ben seni 5 dakika sonra arayayım cevabı vardır değil mi 5 dakika sonra evet. arayayım diyenleri kaçı 5 dakika sonra arıyor <gülüyor> onlar çok önemli şeyler doğru sen beni bir beklenti içine sokuyorsun tamam mı 5 dakika sonra ben hazırlamışım kendimi tamam 5 dakika sonra 5 dakika geçti 10 dakika geçti 15 dakika geçti e sen benim 5 dakikamı çalacakken 15 dakikamı çaldın yani senin 5 dakikamı çalmanın ben müsaade etmiştim ama sen ne yaptın arsız gibi üç katınız benden çaldı. Üründe açılıyorsun yanlışlıkla. Yani her bir milli irade hırsızlığı bu işte. Thank you big chef. Ya ab, usta ne demek İ İngilizce usta? Usta master. Master mı? Hı -hı. Thank you master diye böyle. <gülüyor> master deniz. Thank you big master çünkü o zaman. Big master. <gülüyor> big master. Aa vallahi doğru. Başka Öyle. bir şey söyleyeceğim mi Fahir ya? Söyleyeceğim yani, umut, dolu, umut dolduruyorsun umut önce Umut dolduruyorum. Bizi. Bir, iki uygunluk. iki uygunluk, üç cinsel istek. Bunları bir araya getirip bir shaker'da yani sallanma için kullanacağımız bir karıştırma kabında da diyebiliriz. O, Karıştırdığımız e, e, zaman ikincisinin karşıda mı olması gerekiyor yoksa çünkü bunlar hep yalıtım karşılıklı. Uygunun karşılıklı. Çekicilik, cinsel çekicilik insanın kendi kendini cinsel olarak çekici bulması. Mesela aynaya bakıyorsun ne kadar çekiciyim hangi anlamda? Cinsel anlamda. Çünkü insan kendinden cinsel anlamda etkilenir mi ya? Etkilenir. Şimdi bazısı var mesela eskiden dergiler vardı. Etkilenenler Çok... <gülüyor> olduğunu ben biliyorum <gülüyor> ya. Eskiden dergiler vardı hatırlar mısınız? Orada böyle yazılar, fantazi köşesinde. İşte 44 yaşlarında. Komşuluk ilişkilerine değinen köşeler mi? Evet biliyorum ben. Bakın Komşu... da etrafı tarafından beğenilir. Komşumuz şu anda ne yapıyor olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Komşumuz oluyor O zaman da tabii komşuluk kavramı o noktaya gelmemişti. Komşusu oluyordan önceki komşuluk dönemler. Komşuluk olduğu dönemler. Komşu ben o komşuluk olduğu dönemdeydi hakikaten. Ee, o dönemlerde işte İslamalar başkalarının ağzının aslında kendilerini yazıyorlardı. Yani hmm. onlar böyle herkesin kendini cinsel olarak çekici bulma anayasal hakkıdır. Doğru. Doğru evet. Anayasal hakkıdır yani. Bunları alıyoruz birer parça. Ee, bir potada eritir. Bazısı der ki bir tencerede kaynatır. Bir taşım kaynatır. Biri shaker'da sallar. Hepsini bir araya getirdiğin zaman mükemmel bir mutluluk formülü dış görünüm ve zenginlik... Hiç... Alakası yok, hiç alakası, yok. Yok. alakası yok. Alakası yok ya. Zengin... Efendim... Şey, hayır... Alakası yok. Yanlış bilinen... Bunlar doğrular... Ya da doğru bilinen yanlışlar... Kimilerine göre. <gülüyor> Bakın ikisini de veriyorum. Siz kendinize ait olan... Jennifer için... Lopez bir ek yapmış bu mutluluğa. Lütfen. Hı -hı. Onu da söyleyelim. Oktay da dikkat ederse. Jennifer... Teşekkürler Oktay. Jennifer Lopez demiş ki... Ee, mutlu... Tabii ki demiş. İki şeye dikkat ederim ben demiş. Mutlu ilişkide. Mutlu olması için insanın bir... Karşılıklı güven İki Çok saygı İki, Sevgi ve saygı mı Oktay? Kaos Oha Birazcık kaos olması Jennifer Lopez'in kaos teorisi Bir dakika ilki dedi Oktay? <gülüyor> güven GK Ka Çocuklar yeni evlenenlere uyarılar SS 3S'ye dikkat edin Bana, Sevgi, 3S, saygı. vardı Neydi? Sevgi saygı? 2S'ydi benim 2S <gülüyor> Sevgi saygı <Sormaisin>. Yeterli Yeterli <gülüyor> Orada Çocuklar GK'ya dikkat edin JL Kesme işareti S GK diye geçer Doğru. Yani Jennifer Lopez. Zin. Zin. Bir kısmı İngilizce bir kısmı Türkçe ifadelerin güven ve, ve kaos teorisi. Güven ve kaos endeksine göre mutluluğumuz giderek artıyor. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tümrüsü Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Radyoların başında bir kez daha günaydın diyelim. Gündeme dönelim buyursunlar. Hmm. Şey olay oldu biliyorsunuz. Super Bowl. Super Bowl Super Bowl Super ne Bowl Ne oldu gene birilerinin oraları buraları mı açıldı Yok ya şey Red Hat var ya Red Hot konser vermişti To <gülüyor> the O Şeyleri çalmadıkları Gitarlarını çalmadıkları Ortaya çıkmış Anam Playback mi yapmışlar da playback yakışıyor be onun yarışmaları bile yapılıyor biliyorsun. Gitar yok ortada, gitar çalma yarışması yapılıyor öyle. Eğir gitar yarışması var. Onda seyirciler fark etmiş. Ee, çalmıyor la bu çalmıyor gitar, çalmıyor. Binlerce kişi aynı anda fark et. İyi linç etmemişler orada. Gitarların kablosu yok. Nasıl nasıl ya falan diye. Wireless bu. wireless gitar diye bir şey çıkmış ya. Var aslında wireless de o da yok herhalde. Evet yani wireless gitar siz mikrofon olduğuna inanıyorsunuz Biliyorsun da, da. gitarının şeyi yok mudur? Yani ona niye inanmıyorsunuz? Biliyorsunuz e, Red Hot Chili Peppers ve dünya üzerinde iki kişi sanatçı e, playback yapmayız demişti. Öyle bir şey kesinlikle konserimizde playback yapmayız demişti. Kesinlikle. Biri Red Hot Chili Peppers, diğeri... Öbürü de Jimmy Require. Hayır, Gencebay Incebay. olacaktı. E, o yüzden de konsere çıkmadığı söyleniyor Orhan <Gülüyor> Gencebay'ın. Ama Reda çırpıyor, sonunda yapmış. yapmış o zaman yapmış. dünyada tek isim kaldı şu anda. Orhan şu Gencebay. Anda tek, tek isim kaldı. Yani evet. bunu artık bir çeteler, ne diyelim buna, ne e, lobileri, lobisi olsun. Burada. Playback lobisi. Playback lobisi de Orhan Gencebay'ı e, şey yapmaya çalışıyor. Ay. Konser başlıyor, çalışıyor. Gitar kablolarını takı, takabilirdik, bunu gizleyebilirdik, ama gerek duymadık dedi ve açıklama da var. Yani, yani buna... zaten çalmayacağız, en bari şık görünsün demişler. Yani ha bir kaşarlanma mı gelmiş Reda'ya? Bilmiyorum. onu onu düşündüler mi bilmiyorum ama şey o daha mı kötü ya hakikaten kitap kablonun evet. takılı o olarak yapması yoksa olması gereken o mu O bilsahtekarlık da hani şey vardır ya böyle parayı çok benzetmeyeceksin birebir aynını yapmayacaksın böyle bir Niye paraya saygısızlık olur diye mi? Hayır canım cezası daha, daha ağır. Biz. Yani birebir aynısını o da yani yaparak... herhalde lise geyiklerinden bir tanesi. Evet Çünkü öyle. hepimizin bir kalp tecrübesi var sanki de enişten böyle aynısını yapmış ben bir fiyatta... kalpazanla bir bir bir günümü geçirmişim haberim yok yani hadi canım tabii tabii bayağı. ne zaman haberin oldu ee, televizyonda kendisini haberlerde sahte dolar piyasaya sürdüğünden yakalanmış bir milyon dolar ondan ötürü hadi canım ha. ben valla hem de bir günü otlu da geçirdim adamla. Size bu Hayır, küçük herhalde. hikayemi anlatmadı ya? Hayır. Çok rahat bir şekilde de otobüslerini. Çünkü dolar yapan adam otobüslerine binme kartını haydi haydi yapar. O zaman evet, bir anı gonguyla tekrar girebilir miyiz bunu? Çünkü evet bu ya bir doğru bu resmen, bu resmen bir anı. Sevgili Nijler yayın akışımızda bir değişikliğe gideceğiz. Çünkü bugün hiç ummadığımız bir şey oldu. Fahir Öğmüş bir anı köşesini sürpriz bir şekilde bize de sürpriz bir şekilde gündeme getirdi. Dinliyoruz efendim. Bir anı. Merhaba. Bir anı da bu hafta e, Fahir Öğünç konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Sen artık <gülüyor> tek başına program yapmayı iyice abarttın ya. ya ne bileyim ya. Bir, bir anda da... Böyle By Fahir Öğünç entegre <gülüyor> bir program oldu gibi geliyor bana. Yani. Aynen. Aynen abi. Neyse en son bitsin ondan aynen. sonra biz şey yapalım. Sene, <gülüyor> notlarımızı, sene, alalım, evet, notlarımızı alalım. Sene 1995-96 sezonu soğuk bir kış günü arkadaşım Adını ver, vereyim mi arkadaşım yoksa Kalpazan'ın mı yoksa Kalpazan'ın mı? Kalpazan zaten arkadaşım değil benim. Sana sormuyor ki. Arkadaşımın akrabasının arkadaşı. Sabah erken saatlerde arkadaşım A'nın kapısı takır takır çalınmasıyla genç iki üniversiteli bir anda kendini ayakta buluverdi. Kapıyı açtıklarında sonradan kuzeni olduğunu öğrendiği A'nın T isimli kuzeni ve onun yanında da Ker Bıyıklı, kısa boylu ve sonradan fıldır gözlü. Fıldır gözlü ve sonradan Karadenizli olduğunu öğrendiğimiz <gülüyor> Bay D ile karşılaştık. Neyle? Bay D. Çok önemli çünkü burası. Ben şey söyleyeyim, gerçek adını da söyleyeyim. Soyadını vermeyeceğim sonuçta. Hı -hı. Dursun. Dursun Bey. Dursun Bey. İlk kez Dursun isimli birisiyle karşılaşmıştım. Keldi, bıyıklıydı, kısa boyluydu ve son derece sempatik gözüküyordu. Daha sonra Ali erken saatlerde dersine ayrıldı. Arkadaşım Ali'nin de A olduğu ortaya çıktı böylece. <gülüyor> Ali'nin A, A'nın da Ali olduğu ortaya çıktı. Vay. Her şey bir anda ortaya Gizem, çıktı. Gizem T'de çözülecek bence. Ya, ben ne şimdi çıktılar ben bu adamlarla bir şekilde evde kaldım. Bir huzursuzlanmalar falan. Dursun Nez ve T ile ıı, mi? Dursun ve T ile. Tamam. Ondan sonra e, T ile beklerken falan filan hadi dedi ki hop diye gidelim dedi. Ben dedim dersim var falan herhalde bunlar nasıl olsa şey yapamazlar, ot diye giremezler Evde diye de düşünüyorum. Ha kapıda ya kusura bakmayın diye. Yani onları çekeceksin. Şey ben de öyle böyle bir rahatlığım var çünkü bunlar. Böyle... Yaşlı mı bunlar? Çünkü parantez içi ya. bilmem ne diyeceğim. De mesela parantez içi o dönemde benden artı 15'i var yani. Ondan sonra e, fakat şey bir adam böyle hani nasıl diyeyim? O sempati 10. saniyede bir anda e, böyle antipatik bir adama dönüşü ver. Şey oluyor. Allah'ım bu rezil eden insanı falan diye. Gel dedi biz seni dedi, ot diye bırakalım dedi. İyi dedim siz bilirsiniz. Kapıya kadar geldikten sonra ben de kapıda... Neyle bırakıyorum? Para... Arabalan. Arabalan hususi aracıyla. Ondan sonra bu arkadaş getirdi beni kapıya. Aa dedim çok teşekkür ederim ya bunu almazlar. Sendurele ya dedi. Ondan sonra kapıdaki görevlilere geldi böyle. Bir şeyler bir esprilerle karışık o sempatik Karadenizli hınzır tüyü bir anda şeye devreye girdi. Bir anda adamlar güle güle bize içeri aldılar. Ne olduğunu böyle hakikaten bütün tanım kaçtı. Sen yanlış değerlendirmişim. Yakışır. Yanlış değerlendirmişim. Şimdi bu adamlarla Optide bir gün geçirme fırsatı yakalamışım. Ne kadar mutluyum inanamam. Ondan sonra sonra yolda bu otostopçuları gördü. Bunlar ne dedi? Abi dedim otostop yapıyorlar bunlar dedim işte buradan mesela işte Bayağı e, hayattan da uzak yani Hayattan benden. da uzakcam hiç alakası yok. İlk kez gelmiş. Ondan sonra abim benim dersim var geç benim sınavım var sınavım sınavım kesin benim gitmem lazım var ya dedim ne olur Allah aşkına ben gidiyorum dedim. Ondan sonra ne zamanı dedi, işte saat daha öğlen bir suları falan akşam beş buçukta buluşacağız inşallah diye dedi. ben dedim beş buçuğa kadar bunlar sıkılır gider. O arkadaşlar saat beş buçuğa kadar ön kapıdan arka kapıya otostopçu arka kapıdan <gülüyor> ön kapıya otostopçu. <gülüyor> Taşıyarak. Tamam ama bir... anlatmadın sen o zaman şey. <gülüyor> sen ne olduğunu hakikaten anlatmadın. Yok bu mı? böyle Otostop. şey. Bunlar otostopçu dedin. Orada bitirmişsin çünkü. Biraz ha. anlatacaktın. Abi o şekilde. <gülüyor> sistemin nasıl çalıştığını biraz anlatacaktım. Tabii baba Allah sistemin nasıl çalıştığını anlatacaktım. Neyse aradan zaman geçti ben bir daha görmedim. Yaklaşık dört ay sonra da televizyona baktım. Buna elleri kelepçeli bu. <gülüyor> İkisi mi? Yok öbürü değil de bu işte vay D dediğimiz Dursun, Dursun Bey elleri kerefçeli piyasaya sahte 1 milyon dolar sürdükleri yerde baskında yakalanmışlar. Vay dedim ya bir kalpazanla bir gün geçirmişim de neredeyse haberim yokmuş. Sahte 1 milyon dolar yani bu kalpazanı durduran şey ne? Kağıt mı? Ne demek durduran şey? Niye 100 milyon dolar? İnsaf kilo? desem, izan desem. Çok abartmayalım Yok, falan. Yok maliyeti var ya onun da. Yüksek Onda işte kağıt var. ve boya falan. Kağıt boya dediğin mesela 100 dolarlık basıyorsun onun maliyeti 55 dolar falan. Bayağı yüksek yani şey, yüksek. şey Yani yüksek. <gülüyor> parada yani. Okutamazsan elinde kalır var. Belli valla. bir sayının üstünde ama... Belli bir sayının da altında olması. Galiba bu zaten e, talebe bu. göre basılıyor. Bir e, fizibilite yapılıyor dur herhalde Tabii, değil mi? Talebe Kalkan göre sonra. basılıyor. Yani, o sipariş üstüne. Üstü. Şey arkadaşlar piyasaya bir 50 milyon dolar basalım Sürekli ne dersiniz? Mi? Bayağı teklif falan mı çekiyorlar yani? Abi ne kadar Mesela, Mesela, İşte evet. oradan öyle bir işte dönem geliyor. Diyelim ki işte böyle kurban bayramı geliyor falan oluyor filan oluyor. İşte o dönemlerde nakit paranın çok döndürüldüğü yerlerde. He. Ondan sonra Haydin ağlar diyorlar. Çalışalım biraz da çalışma zaman diyerek öyle giriyorlar. Evet kalpazanlık konusunu ayırdığımız köşenin burada sonuna geldik haftaya. Ee, anı köşesi bitti. Anı köşesi bitti haftaya. Hadi. Anı köşesinden. Pardon anı köşesinden. Anı köşesini kapat. Anı köşesi. Bu ne ara bir anı diye başladı anı köşesine döndü. Neyse önemli değil yani. yani sen ben bunu peşinde koştum herhalde. Bakar yani. Ay, çiçeğim, Allah. İsviçre'de bir araştırma yapıldı. Buyur. Onu sonra. da verelim. Ee, İsviçre'deki ne üniversitesi olabilir? Eskişire'de... Diş Fırçası Üniversitesi mi? Züç Züri. Macun mu? Züri. Züri, Züri. Üniversitesi. Doktor Erik bir araştırma yaptı. Ee, yakışıklı erkekler sporda daha başarılıymış. Allah Allah. Doğru. Şöyle Mesela bir spor dünyasına bakıyorum. Yakışıklılığıyla yani... gönlere... Bir yakışıklı futbolcumuz ne var? Semih Tütün Eker var. Ondan sonra da çıktı canım. Sen de şey yapma Yok, yani. Yok kim çıktı abi? Şimdi bak futbolcuları göz önüne alırsan oradan Buna bir randıman alamazsın. Buna itiraz ediyorum ben. Semih tütün, bir tek Semih Tütün Eker'in yakışıklı olarak. Çünkü programda itiraz edilmezse bu dakikada bu bize bütün dönüş boyunca dönerdi, dönerdi kambur olarak durur programımızdan. Tabii canım bir sürü yakışıklı futbolcu aldı ama bir futbol sürü var Semih'te yakışıklı mı o da tartışmaya yarışıyor. Spor açık. dediği galiba futbol dışında. Nasıl ki spor artı futbol diye geçiyor ya her şey. Bence Hı -hı. futbolu kenarda bırak. Evet doğru. Ama onun dışındaki spor dallarına şöyle bir bak. Mesela basketbolculara bak. Yakışıklı. Evet doğru. Bak. Nasıl? Boylu poslu Ya doğrusu Yakışıklı Başarılı sporculara bakacağız Sela başarılı değil mi? Yani çok sporcu var ama tipten kaybedince Bak mesela Hüseyin Bolt Yakışıklı mı? Of Yıkılıyor Yıkılıyor diyorsun değil mi? Tabii Mesela e... Semih Tütün de benziyorlar yani Baya bir şey Biraz ton Zaten farkı var Zaten bu standarttır Ondan bir sonra var Bak bakalım mesela handbol, Voleybolcularımız değil mi? Handbolcular Handbolcular Ondan sonra cına, Halterciler mesela Of Nasıl yakışık Boksörler Hmm. Yıkılıyor yani yıkılıyor. Kendinden şüphedim şu anda. <gülüyor> yani öylesine hakikaten apa atletizm abi O zaman buradan incelemiş. Genç biraz şey oluyor ya. Genç sporcuları buradan seslendim. Tipiniz kayıksa hiç spora girmeyin. Girişmeyin. Demek ki kariyeriniz orada olmayacak. Olmayacak doğru. Yani yaparsınız kıyıdan kıyıdan ama hiç. O da kimin randıman vermiş? Bisiklet yarışı en son evet. geldim. Tour Düşmeden tamamladım. Tour de Fransa bakmış e, Doktor Erik. Ve demiş ki erkek sporculara bakmış. Bunlar ve... bacaklar bayağı kalın demiş ya. <gülüyor> bakayım. Adam sık... adamlarda bir Çıkın bakayım demiş. Sıkmış. Adamlarda bir kafa vallahi sık, sık, kavun orta boy büyüklüğünde bir kavun büyüklüğünde demiş. Tebrik ediyoruz. Bir evet. bilimsel araştırmanın sonuna geldik. güzel araştırmadan dolayı bizim hayatımıza ışık tutan araştırmacıları modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabah Everybody's nişan buyurun efendim. <gülüyor> İngilizce bir sloganla başlayayım dedim. Aklıma tek şey <gülüyor> Everybody's, Everybody's <gülüyor> nişantı. Ya o bizim sponsorumuz olsaydı. <gülüyor> Gerek ben yok marka vermedim işte. ki. Ben markaya vermedim. Bende herkesin nişan taşısı anlamında kullandım bu Hı -hı. herhalde. Kimsenin de zoruna, gücüne gitmemiştir, değil mi? Oktay Bey sizden bahsediyorlar. Ne diyorsunuz? Çok güzel. Ben onun yerinde olsam çok güzel. Salı perşembe olan servislerime her güne yayardım. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok dikkat ediyorsanız zaten spor zor olmasına. Kendilerini teb tebrik ediyoruz. Ankara'da. Evet. Ee... Ambulans rezaleti mi? <gülüyor> Ambulans rezaleti. Bu ne ya İngiltere İngiltere'de karışmış ya Ankara diye girdik defa ama. İngiltere e, parlamentosunun alt kanadı olan ne? Duma. Değil o Rusya parlamentosu. hep olarak. karıştırıyorum ya. Ben hiç bilmiyorum İngiltere parlamentosunun kanatlarını. İki kanat var ya. Lordlar kanadı. Lordlar ve Amam. Avam. Avam kanadı. Ee, Avam kamerasının başkanı. Ee, John Berkov'un 44 yaşındaki eşi Seli Berkov'la ee, fotoğrafları çıktı Seli Hanım'ın. Birlikte çektirdikleri fotoğraflar. Mı? Evet bir arkadaşının doğum gününde e, kimliği bilinmeyen bir erkeği. Evet. Kimliğini alırken mi? Oktay oh, ne oldu orada kesildi <gülüyor> çok heyecanlı bir yerde kesildi sanki yayında kesilmiş. Öpüşürkenki kim fotoğrafları Öpüşürken çıkmış. derken böyle. Karı koca mı, mı öpüyor? Adamın doğum günündür bir yanağından karısı bir yanamdan koca öpmüştür. Nasıl diyorsun ne ya? Ben fotoğrafı anlamadım. Fotoğraf önünde öyle değil ya da <gülüyor> adamla işi mi var partide? Hayır adamla işi yok. Eşi var. Selia hanım var. Selia hanım kimliği belirsiz. Bir adam öpüyor. Bir adam mı öptü? Evet. Yani bir adam tarafından öpüldü de değil. Çünkü ee, orada baya kadın sarılmış falan. Adam biraz daha böyle şey duruyor falan efendim alternatifler de, de, diye duruyor. <gülüyor> ee, adam dururken kadın ödüyor. Bu da İngiltere'yi biraz karıştırdı şu anda. Ee, ne oldu? Selih Hanım'la acaba e, John Bey'in arası mı bozuk? ayrıldılar mı ee, Ondan sonra böyle bir şey mi var? Kahverengi bir peruk takmış. Kadın. Kadın. E, perukla beraber. Çikleme oldu diye herhalde. Öpme hakkım mı kazanmış oldu? Zaten kılık bu... mı değiştirmiş kılık, kılık, kılık, kılık değiştirmek zaten. Efendi tamam. daha önce de reality showları falan katılmış televizyonda. Meraklı evet. demek öyle... ki şöhret meraklısı. Öyle bir çılgın davranışlarıyla çılgın seri derler Hı -hı. Diyerek. Ama şu anda bir e, evliliğimizde bir problem yok açıklaması da geldi. gayet iyi, gayet iyi, Abi, çok güzel. Aynen öyle. Fransa'da kask, hmm. Almanlar e, demek işte ki İngiltere'de peruk. İngiltere'nin yükselişini. Hazmedemeyen Almanların oyunları gibi yine, geliyor bana. Yine. Bu Almanya çok canlı bir. Almanya'ya gittik ya hiç böyle bir aramızda sıkıntı varmış gibi bir hal yoktu yani. Yoktu Tabii evet. De yok. Demek ki Almanya artık İngiltere'ye yükleniyor. Yani. Çocuk köprüyü mi? Anlat anlat. Anlatıldı Almanya. Almanya'nın Türkiye'deki oyunları afişe olduğu ya. için. Evet. Yani artık tamam artık burada afişe olduk. Başka ülkelere yönelelim diyerek İngiltere'ye bence şu anda şey yapıyorlar. Yok yok yani var, bir tane London-Birleş'ten sonra orada bir sürü Hı -hı. köprü var da bir tane daha böyle tarihi bir köprü yapacaklar. Tarihi köprü yapacaklar. Neimsin şeyine en ucuna değil mi? En ucuna. En ucuna yapalım. yıkıp tari aslında uygun olarak tari köprü yapacaklar. O Aynen. zaman neden olduğu anlaşıldı şu Aynen. anda. Yani başka Anlam bir açıklaması anladım. yok. Bana öyle geliyor. En azından bana öyle geliyor. Ee, o zaman şöyle bir bakalım neler olmuş. Denizseki 14 kilo vermiş. Maşallah diyor. Helal olsun. Bana. Yani Oktay Demirci'ye bakıyorum da Deniz Seki'ye bakıyorum da yani Deniz Seki sonuçta bir Oktay Demirci değil ama. Deniz Seki'nin e, evrensel kümesiyle benim evrensel, evrensel kümemde aynı olmadığı için. Aynıydı Oktay desem neredeyse. Hadi ya, aynı, gerçi 70'e düştü yani e, evet yani o kadar canım, da değil. O yüzden onun verdiği kilo herkesin kendi verdiği kilo. Deniz Seki'nin bir şarkısını söyler misiniz bunu? Özelliyor herhalde değil mi? Yok yok var ya. Çok bir süredir şeyde yok ya. Hı -hı. Ben, yani Deniz Sekin en bütün... Avucunda... Var var. Avuçlu şarkısı var. Avuçlu mu avuçlu bir şarkısı Soralım bak Twitter'dan dinleyicilerimize soralım. Valla ben herkesin her şarkısını neredeyse biliyorum ama bir tane aklımda Deniz Sekin şarkısı yok. Deniz Sekin'in var bir sürü şarkısı da... Elbette canım şarkıcı diye geçtiğine göre, ümürde bir şarkıcı değil, olduğuna göre... Hayır öyle değil, kadıncayız bir süredir şey yapmıyor yani... Mesela işte, geçen eski, sene sorsan, bana geçen hafta şarkı. sorsan bile ben sana söylerim. E ben bu mesela Yıldız Tilbe'nin de mesela şu aralar ne yaptığını biliyorum eskisinden bin tane şarkı var aklımda ama yani Yıldız Tilbe şarkısı diye de bir olay gerçek yani öyle bir şey var yani işte Deniz Seki şarkısı diye bir şey de yok Deniz Seki yani. şarkısı diye bir şey <gülüyor> yok <gülüyor> var ya biz bilmiyoruz ya çok var şey diyor canım. güzel şarkıları var ya yani bir sürü güzel ha, şarkısı, bak, şarkısı vardır muhakkak ki var. ondan sonra 14 gün biz derin... de seviyoruz canım bir şey demiyoruz ama şarkısını bilmiyoruz Şarkılarıyla işte sevenler canım benim de söylemeye çalıştım. Hmm. Hmm. Bakalım ben de yedim, şarkıları yedim, yedim. Onu ondan sonra. Bu arada <gülüyor> öbür taraftan da fazla sayı fazla bir kilo almış bir kilo almış. Öyle mi? Vallahi billahi Demek ki müzik dünyasında bir blok şey doluşuyor kilo doluşuyor birinden birine. Tabi yani transfer yani müzik dünyasında kilolar kaybolmaz kilolar yer değiştir. Yer Çok uzun süre bütün rezervleri Sibelcan üstünde tuttu. Tutuyor hala. Bir hala kısmı Hala da tutmaya devam ediyor. Ee, ama bu belli sabit oranda ne olacaktır dolaşacaktır dolaşıyorlar. Bu arada yani Sibelcan diyeti haberi çıktığı zaman bütün müzik dünyası korkuyormuş kim'e gidecek o kilolar diye Neyse fazla dolaşmıyor. E, fazla sayıda işte birazcık tabi şey e, geç benim de ben de kilo aldım son dönemde bakıyorum fazla sayıda o da kilo almış yani <gülüyor> çok üzülmüştür o da üzülmüş. bir adam da ama vallahi eski, fotoğraflarını, eski fotoğraflarını bakınca şimdi hep siyah giymiş falan böyle biraz ince göstermek için. Böyle bir durumu var. Bence fazla sayı kilo yakışıyor diye bir kampanya yapılsın da say bir de Hiç şey olarak da benziyor. Ee, neydi o kelepçe taktıran sanatçımız? Aman Ozan Orhon durumlarında görmeyelim Fazlasay'ı. Evet evet saçlar falan onun anladın. Eski Tabii, zamanlarında kilolu da. Tarz olarak benziyor galiba. Kuş uçacak, kuş uçtu uçacak Ahmet. Hı. Zeynep Hanım'ın bize gönderdiği denizdeki şarkısı. Çok güzel kuş uçtu uçacak. Sanki iki uçacak tane müteahhit arasındaki tape görüşmesi gibi bir şeymiş. Her şeyi öyle görebilirsin ya. Senin kafan hep ona çalışıyor da ondan. Tapeler mapeler Sen diye. hayata iki... Bir saygın konuşması tapesi şeklinde bakıyorsun. O da var. Başka ne? Bu kadar mı yani? Zeynep Hanım göndermiş. Şey Uş var mı? Uçtu, hani Ahmet büklüm evet. büklüm boyun. o yok mu? Ya o da olabilir ama o var, var mı onu söylemiştir şark... muhakkak bir bir bir sahne <gülüyor> bir aldı sahnede, bir yerde söylemiştir. Sahne falan söylemiştir. Ama yani o o mudur bir En kötüsü e... evde söylemiştir bir ara yani... yatağa toplarken biraz canım ben bileseydik bulabilirdik ya masal mesela. Masal. Hı -hı. Hangisiydi o? Hikayem söylemiş ondan. Masal. E masal diye bir şarkı vardı ya. Hı -hı. Masal. masal. Ah, ah, <gülüyor> ha. omuzlarını oynatınca <gülüyor> ben hatırladım şarkıyı. Yani sözlerden değil de. Hay hay. Buyursun <gülüyor> gel. O da değil değil mi? O da değil. Allah Allah ya kafamda bir şarkılar dönüyor da. O, <gülüyor> o, o söyleyeyim ya. ya sen de Woman <gülüyor> sabahlar. Modern sabahlar. Evet zaman akıp geçti, biz biraz gündeme baktık, biraz kendi hayatımıza baktık, keyifli sohbetler, güçlü ve arkasında durabileceğimiz ifadelerle karşınızda olduk. Ancak e, bu sırada zaman aktı geçti ve enteresan bir şekilde programın sonuna gelindi. Hoş geldiniz bir kez daha stüdyomuza. Siz bu konuda mi? söyleyecekleriniz elbette var ama bu baştan söylemek beri zorunda söylediğim mi? gibi zamanımızı e, evet, e, baya sonuna geldik. Bu konuda ben ben... söylemek zorunda değilsek eğer e, dinleyicilerimiz bizimle Deniz İki şarkıları paylaşmış. E, en azından ee, bir tanesinin Melih'sinin tanesin bildiğimizi ben biliyorum. Hangisi? Ee, Ayfer Hanım'a, Zeynep Hanım'a, Rüya Hanım'a, Zeynep Hanım'a tekrar, başka bir Zeynep ve Elyan'a teşekkür edelim ve Bunlardan pek çok cevap var. Bir tanesini söyleyelim isterseniz. Handicap? Ses veriyorum. Kim bu gözlerindeki yabancı? Kim bu, Kim bu gözlerindeki yabancı? yabancı yaralar seni yüreğime. O şarkıda. da. olacaktım yıldız... yabancı. O şarkı da. Yıldız Başımın tacı. Efendim? O da Yıldız Tilbe'nin şarkısı tamam değil mi? Tamam ya. Yıldız stilbe büyük usta. Söz Yıldız Tilbe. Beste George Hanson. mükemmel bir gün olacak.